Neden? Neden? Neden? Merhaba, kendini tanıtır mısın ve Bon sergideki rolün ve işlevin nedir? Merhabalar, ben Esra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği okuyorum. Bon sergideki işlevim aslında diğer arkadaşlarım gibi birazcık muğlak yani hepimiz her şeye koşturduğumuz için Biraz muğlaklık vardı e, kolektif bir çalışma olduğumuz için. Ama bir yandan da ben aslında işin basın tarafında, basına haberleri ulaştırmak tarafında ve mezunlarla iletişim tarafındaydım diyebilirim. Kaçıncı sınıftasın? Okulu uzatıyorum. E, okula 2014 girişliyim. Aynen böyle. Hı -hı. Peki bu 10 sergi nedir? Nereden çıktı? Bu 10 sergiye ben biraz daha sonradan katıldım diyebilirim ve ee, nereden çıktı aslında biz direniyorduk orada direniş çadırında nöbet tutuyorduk arkadaşlarımızla bir yerden sonra biz e, dedik ki demişler ki arkadaşlarım open call'dan sonra katıldığım için ben böyle söylüyorum aslında neden bunu sanatla göstermeyelim ki ve ben de bir yerde o artifizm olayındayım Sen de önceden konuştuğumuz için artık artifizm diyorum ben de kendi yaptığım şeye sanatla ilgileniyorum ve dedim ki ben hem eserlerimle katılayım Direnişi bu şekilde, özgür bir şekilde, dışa vurumu aslında olarak bakıyorum ben buna. Hani kendi içimizdeki o patlayan duyguları neden sanatla yansıtmayalım ki düşüncesinden doğduğuna inanıyorum. Ve hem organizasyonunda olmak istedim bu işin hem de e, eserlerimle orada olmak istedim. Böyle. Açıkçağır'dan sonra girdiğini söyledin. Sanatına direniş yapmaya çalışıyorsun. Peki senin için... Sanatla direniş ne demek? Bu şahsi görüşünü alabiliriz. Nasıl direnilir sanatla? Sanatla direniş aslında bir insanın ne kadar politik olup olmadığına bakmaksızın hmm. e, kendi içindekileri o an bizim bu konu nazarında konuşmak gerekirse Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan süreçte kendi hakkını iç duygularını dışa vurarak yansıtmasıydı. Çünkü burada birazcık Özlem'in bir önceki podcast'te söylediklerine de değinmek isterim. Hani sanat ne içindir tartışmıyoruz aslında biz burada aramızda. Ama e, orada şey demişti değil mi? E, protest sanat aslında o noktada bir söyleme olmuştu. Yaptığımız şey de birazcık öyleydi. Tabii ki biz her e, tür e, çalışmaya açıktık. Yani illa... Melibulun atanması ile ilgili ya da politik bir eser olmak zorunda değildi. Farklı koşullarda insanların e, insanların eserlerini sergileyememiş bir süreçte bir toplumda yaşıyor oluşumuzdan da kaynaklanan bir süreçten geçiyorduk. Tüm bunları ortam hazırlamak aslında e, sadece bu bozucu eylemliğinin dışında bir yerde de e, biz sanatla direnebiliriz ve hani sanat Toplumun nasıl değiştirebiliri yansıtmaktı ve aslında bu kadar yankı uyanlarımasından da bunu anlayabiliyoruz. Sanata özel bir misyon yüklemeden aslında bu süreci kullanarak kampüsü bir galeriye çevirerek evet, değil kesinlikle. mi? Evet, kesinlikle. Çok güzel bir girişimdi ama kötüye gitti maalesef. Sergi sürecinde yaşadıklarınızı anlatır mısın? Tabii ki. Ben açılış günü de oradaydım. Sergi sürecinde ilk başta böyle ben hani şuna çok benzetmiştim içsel duygum olarak. Daha önceden Müzik Kulübü'nde Taşo'da festivalleri düzenlerdik. Hala da yapılacaktır diye umuyorum. Bilmiyorum bu süreçten sonra her şey bir, büyük bir soru işareti olarak kafalarımızda. Taşo'da festivali düzenleniyormuşçasına böyle etrafta insanlar, işte ekipte kolektif bir şekilde çalışmalar. Biz eserlerimizi asıyoruz. Hatta böyle şey bir çalışma... Adeta küratör müşresini zaten benim o günkü de herkes tarafından a küratör gibi giymişsin şeklindeydi ve fötür şapkamla falan geziyordum elbisem vardı uçuş uçuş. Hüma ile koşturuyoruz diyoruz ki bu eser şurada olsun daha güzel durur. Fotoğraf tarzı olanlar şu girişte şöyle yankılansın falan diye böyle aramızda hani çok da büyük bir terimsel bilgi sahibi olmadan aslında bir sergi açık bir sergi oluşturmaya çalışmak çok heyecanlıydı. Yani bunu uzatabilirim aslında. Sen sorularına tabii yönlendirebilirsin beni. E, bu bahsettiğin şey çok güzel aslında. Sen işin güzel tarafından tabii, bahsediyorsun. Tabii, güzel bir dedim. elbise, güzel evet. bir şapkayla birlikte. Oradaki varoluşun çok güzel. Buna özgürce yaşayabilmen çok güzel. E, dediğin şeye de katılıyorum. Çok büyük bir altyapı olmaksızın aslında. Yapan yapar gibi. Bunu yapalım ve olsun gibi bir şey. Bu şekilde yola çıkmanız çok güzel geldi bana. Sergiyi hazırlarken böyle oldu. Peki... Ee, i̇lk gün, ikinci gün onlardan bahset hı hı. biraz. İlk gün aslında e, işin tatlı kısmıydı. Çok fazla, ya yani, sivil polislerin orada olduğunu biliyorduk. E, hatta ben e, onların çok memnun tarafında, memnun oldukları tarafın görüşünde değilim aslında. Yani rahatsız oldukları noktalarda olduğunu düşünüyorum. Mesela biz, e, ben kendi açımdan konuşayım. Koro'nun etkinliğini ben çekmiştim mesela ve Koro işte direnişe uyarladığı şarkıları seslendirirken kamerada, kamerada ben vardım ve ben çekiyordum. Arkamda da sivil polisler vardı. O benim için değişik bir duygu. Çünkü orada ben bir eylem gerçekleştiriyorum aslında. Onlar da gözetliyorlar bizi. Gözetlenme duygusu vardı üzerimde benim. Ama kendi içlerinde ne konuşuyorlardı çok merak etmiştim. Hatta bir arkadaşım, sergi ekibinden değil siz sivilsiniz değil mi diye gidip onlara sormuştu. Öğrenci kimliğinizi görebilir miyim demişti. Çok komik gelmişti bana bu. Çünkü o da çok cesaretli bir insan ve hani belki de bana göre daha politik bir insan diyebilirim. Bilmiyorum. Benim politikliğim tartışılır bir yerde. Aslında politik olduğumu düşünüyorum çünkü bir şey eylem gerçekleştiriyorum. Bu sergiye ben de eser göndermiştim. Eser diyorum şu an ama hani bunu da konuştunuz aslında aranızda. Böyle ekleme gibi yapayım. Ben de Doğu'yla aslında bir video kolaj çalışmam olmuştu. Daha çok böyle bugüne kadar, o güne kadar diyeyim. Neler oldu? Tweetlerle falan desteklenen bir kolaj çalışmasıydı. Çok hani e, visual art içeren bir şey değildi. Ama hoştu. Böyle o e, Hilal Kaplan'ın tweetinin üzerine alttan kardeş türkülerle gel yavaş gel yerler yaş falan havalarında. <gülüyor> Ve bunu yaparken Doğu'yla zoom'dayız. Ve piremin yer kullanmayı bilmiyorum. Doğu biraz biliyor. Ben Doğa diyorum ki ya Doğu o şurada olsun, şurada olsun. Sen şunu şuraya koy, nasıl olur falan modunda böyle tatlı bir konuşmamız beni şu an duygulandırıyor bu konuşma. Çünkü Doğu içeride ve ben şu an bunları böyle anlatıyorum. Anlatmak zorundayım. İçimden bunu hissediyorum. Çünkü Doğu'nun içeriden paylaştığı yazıları biliyorum. Ee, sanat kalın değişini biliyorum. Bir sürü konudan konuya geçişini biliyorum. Ve nasıl bir e, hücrede nasıldır his bilmiyorum ama onun o yazdığı yazılarda konudan konuya geçişini ve aklımdakilere o akışını akışı yansıtmasına çok empati kurabiliyorum diyeyim. Onunla yaşadığımı onu direkt aklıma geliyor ve ona buradan böyle haykırmak, seslenmek istiyorum. Orada iyi ol, orada mutlu ol. Sen çıktığın zaman biz yine konuşacağız, yine böyle kolajlar yapacağız, yine sanat yapacağız. Ya da gerçekleştiremediğimiz bir şey vardı mesela, ondan bahsedeyim. Böyle Atölye yapıp orada işte kayyum rektöre hayır ya da kayyum rektör istemiyoruz bileklikleri yapacağız demiştik. Ben de polimer kilden bir şeyler yapacaktım. Bu mesela gerçekleşemedi. Üçüncü gününde e, e, dördüncü gününe sarkmıştı. Hava şartları nedeniyle de biz böyle esnetmiştik programı ve biliyorsun her gün orada bir direniş çadırından şey program ekliyorduk biz. Yani programı ekleyip aslında şeyi de gözetmiştik. Şu da çok koşuma giden bir şeydi işin organizasyonel boyutundan bakınca. Ee, bir e, etkinlik diğeriyle çakışmasın ki herkes istediği yerde de bulunabilsin. Mesela bir yerde feminist atölye ya da bir yerde işte e, yemek yenirken, kumpir yenirken ya da kayyumun helvası kavrulurken diğer tarafta jeveling olmasın ki iki tarafa da yetişebilelim. Çünkü dolu dolu etkinlikler, dolu dolu fikirler, beyinler herkes bir şey buluyor. Bir yerde helva kavruluyor ve arkasından koru, şarkı söylüyor ve bir yerde aynı gün Açık sergi var. İnsanlar kampüs içinde dolaşırken o aşklar bank dediğimiz bankta gezerken işte Yeni Kayyum diye kolaj görüyor falan böyle o şey stik sticker gibi bir çalışma vardı. İşte kuru kahvecinin şeyini çevirmişti. Hatırlıyor musun o eseri? Ay evet. parkaya kim yaptı bilmiyorum mesela şu anda. Kim yaptıysa eline Farklı sağdı. markaların görsellerini evet, farklı markalar. Kayyum direnişine uyarlamıştı evet, değil mi? Evet. Hatırlıyorum. O çok yaratıcı güzel bir şey. Kesinlikle ve bunlar böyle hani bu kadar güzel bir şekilde olurken neden böyleyiz şu anda? O gerçekten çok güzel bir isim koymuşsunuz podcastte de neden diye ben de çok haykırıyorum evimin içindeyken böyle duygulandığını görebiliyorum beni de etkiledin söylediklerinle. Bu politik olma kısmını açalım mı biraz Tabii ki. Esra? Politik değilim ya da işte accidentally accidentally protest art. Olayı nedir? İster istemez protestoculuğa düşmek, ister istemez politize olmak nedir? Şöyle aslında şimdi eserleri çağırırken, biz open call yaparken ya da açık çağrıda eserlerinizi yollayın derken hiçbir eseri dediğimiz gibi hep bunu. Ee, bu işte rektöre hayır diyor, bu işte sadece içinden yansıttığı bazı duyguları olan bir çalışma diye ayırmamıştık. Yani o yüzden bazılarına politik bazılarına değil diyebiliriz bir yerden baktığında ama aslında duyguların yansıtan bile politiktir. Kadın cinayetleri için bir şey yapıyordur mesela hani ama biz oturup da böyle eserleri yorumlamamıştık da. Hatta bunu asalım mı asmayalım mı konuşması da geçmedi aramızda hiç böyle. Benim yaşadığım bir diyalog olmadı en azından. Ee, ve e, politik hani konuyu da dağıtmayayım. Politikli konuşacaksak eğer, kendi açımdan şöyle söyleyebilirim. Ben e, sanatla ilgilenen biri olarak, e, hatta e, şöyle diyeyim, tamam toparladım. E, sanatımı çok fazla toplumsal olayları e, bir karşı duruş olarak yansıtamıyordum bugüne kadar. Belki korkuyordum, belki daha pasif kalıyordum. Belki de çok fazla okuma yapmadığım için ama... Bu, bu yüzden pasif tutarken kendimi bir yandan Türkiye'de bir sürü olay olurken, bir sürü kadın öldürülürken, bir sürü LGBT'yi artılar, işte cinayetlere kurban giderken kendimi o işin içinde buluyordum. Buna ne, de, ne denir terim olarak bilmiyorum. Yani içinde buluyorum olayların. Çünkü ben onlar gibi hissediyorum. O insanları öldürülürken ben de kendimden bir parça öldürülmüş gibi hissediyordum her zaman. Bu beni politik yaptı aslında birey olarak. Ya onlar beni politik yaptı. Kusura bakmasınlar. Ay, Esra. Gözlerimizde boncuk boncuk yaşlar. Peki serginin son günü bu eser üzerinden yaşananlara gelelim. Bu eserin bir infial yaratabileceği düşüncesi. Eseri ilk kez ne zaman gördün? Aklında ne vardı? Ne oluştu bu esere karşı aklında? Ben eseri ilk defa... Şimdi ben eserin, serginin ilk günü oradaydım ama... O eserin yere koyulmak zorunda kalındığı gün ve kazara aslında yerde kaldığı gün diyeyim. Kazara çünkü hani hiç kimsenin şahsi olarak şeyi yoktu. Ne Selam'un ne Doğu'nun ne Hazar'ın ne Sena'nın. Ekipten hiç kimsenin bu esere de yere koyalım gibi bir düşüncesi olamaz da yoktu da yani. Hani olamaz derken bizim öyle bir kafamız yok zaten. Hı hı. Bunu hani açıklamak zorunda kalmak bile çok kötü bir şey. Ve hani ben ilk defa o gün e, yoktum. O alanda Boğaz içinde yoktum ve e, olaylar patlak verdiğinde gördüm eseri de, e, olayı da. Benim için zor bir süreçti çünkü orada olamamak, arkadaşlarımın yanında olamamak ayrı koydu bana. Ve eseri inceledim. Eser anonimdi, e, sahibini bilmiyoruz. Ve bizim için anonimlik de okeydi zaten. Çünkü herkes ismini yaymak zorunda değil, mahlas kullanabiliriz, kullanmayabiliriz. Künyede, künyesiz eser koymadık ama anonim yazdıklarımız oldu. Ee, künye çalışmalarında da çünkü vardım ilk gün. Ve hani ne diyebilirim buna? Ee, eseri gördüğümde ben dedim ki, evet bir şeyler yapılmış. Hani eserin burada şeyini tartışmak zaten çok anlamsız. Estetik yanını, burada sonuçta sanat konuşmuyoruz bir yerde. Yani sanatın o kritizize edilmiş halini, kritizizasyonunu yapmıyoruz bir yerde ikimiz. Ve ben gördüm dedim ki, Ev, eyvah, hani siz de konuşmuşsunuz Sumayla. Birilerinin başına çorap örülüyor şu anda. Şu anda iki arkadaşım ya da işte tutuklandığı haberini aldım iki arkadaşım da şu anda iki arkadaşımı haksız yere götürüyorlar ve bunun sonu nereye varacak? Soruları canlandı ve büyük bir anksiyeteye girdim. Ee, sonra kararı öğrendiğimde e, ikisinin tutuklu, ikisinin ev hapsiyle e, hüküm, giydiğini. hüküm giydiğini öğrendiğimde Gerçi hüküm giymek, affedersin, seyirciler için, dinleyiciler evet. için değiştirelim. Hüküm giymediler. Bugün itibarıyla 11 gün var duruşmaya. Evet. O zaman göreceğiz ne olacağını. Ama bu süreci evde geçiriyorlar, evde geçiriyorlar. ev hapsinde. Ya da metrisle geçiriyorlar. Ya da met Yani hukuki olarak yanlış bir terim kullanmayalım Hı -hı. diye buraya Hı -hı. not düşüyorum. Devam et lütfen. Ee, bunu gördüğümde ben gerçekten e, hem içeriden biri olarak artık hani terimlerimde yanlış olsa lütfen sen düzelt. Çünkü gerçekten duygusal anlamda taşmış vaziyetteyim. Hem o ekipten biri olarak aşırı derecede böyle tuhaf bir suçluluk duygusu. Çünkü hepimiz oradaydık ve aslında Selin de dediği gibi bundan sonrası sizde demişti. Bundan sonrası bizde ama ben ne yapıyorum sorgulamalarına düştüm. Evet bir şeyler yapıyorum teoride ama pratikte içim içimi yiyor her zaman. Her gün, her gün içim içimi yiyor. Ve e, baktığım zaman gerçekten neden diyebiliyorum yani hani neden böyle oldu, neden böyle yapıyorsunuz, neden bir linç var, neden karalama kampanyaları sürüyor. Sadece bizim e, özelimizde değil tüm bu işte kapatılan kulüptür vesairedir. Ya çok uzattım kusura bakma hani ama e, gerçekten çok şaşkınım, şaşkın değilim aslında ülkede bu kadar şey olurken hani şaşkınım diyorum ama bu anlık bir şaşkınlık oluyor ve sonra diyorum ki ne bekliyorsun ki Esra? Ya bu ülkeden ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Bunu beklemiyorum. Ama şaşırmıyorum da. Bu çok tuhaf bir şey. Ne derler buna? Ee, i̇çsel bir muhasebeye girdiğim zaman, muhakemeye girdiğim zaman oturup düşündüğümde... Ne bekliyorsun diyorum. Evet şaşırdın mı diyorum. Sonra diyor ki içimdeki diğer ses. Hayır şaşırmadın. Bunlar zaten ülkede bu kadar olay olurken... Arkadaşlarının başına gelenlere sadece Boğaziçi'lilere değil, diğer tutuklu yargınlanan ya da işte e, diğer ev hapsindekiler diyeyim. E, onlar gözaltına alırken yaşananlara, sürüklenmelere yerde şaşırıyor musun? O kadın Sena'dan bahsediyorum. Mayın tarlasında gibiyiz ya dediği zaman Özlem'e ve 15 saniye sonra yerde sürüklenerek gözaltına alınırken bunları, bunları duyduğunda sen... Bir partnerine ya da bir arkadaşına bunu anlattığında... Ya Esra buna şaşırdın mı? Burası Türkiye dediğinde. Şaşırıyor musun sen de diyorum. Hayır şaşırmıyorsun. Ama ben bunu beklemiyorum bu ülkeden. Eğer böyle devam edecekse ben de burada yaşamak istemiyorum. Gitmeyi düşünüyor musun? Ben gitmek istemiyordum. Ama galiba artık kendi iç huzurum için... Bir yerde buradan ayrılmanın daha iyi geleceğini düşünür, düşünüyorken... Buradan ayrı olduğumda da burayı özleyecek miyim ikilemindeyim. Çünkü yurt dışında yaşamadım hiç. Sadece hani işte gezi vasıtasıyla falan gidip gelmiştim orada. O da çok az sayıda. Nasıl bir duygu bilmiyorum. O özlem, yurt özlemi, vatan özlemi nasıl bir şey bilmiyorum. Sıla hasreti. Sıla hasreti evet. Yani dediğim gibi bir ikilemdeyim ama beni bu ikileme düşürenler de bizzat kendileridir. Mayın tarlasında gibiyiz ya diyor onu bir anlatsana ve evet. tutuklu yani Özlem, gözaltına mı alınıyor? <gülüyor> Özlem sana anlatırken bir önceki podcast'te o kısım beni çok etkiledi çünkü o olayı ben yaşamadım ama Özlem'den dinlemem benim direkt zaten böyle iliklerime işletti o anı sanki yaşamışımcasını uzaktan izliyormuşcasına hani Özlem'in arkadaşımı bırakın şöyle olmuş olay tekrar belki de bir önceki bölümü açıp dinlerler seyirciler de ee, Özlem'de Sena aslında korktukları için o anda o şeyde kampüste kalmayı falan düşünmüşler. Sonra e, çıkmışlar insanlarla birlikte kampüsün dışına doğru ve artık çıkma yasağının sonlarına doğru yani şey o yasağın başlamasına yakın bir saat. Sena da diyor ki hani mayın tanesine gibiyiz değil mi falan gibi bir cümle kuruyor. Özlem de evet demesine ramak kalmadan bir 15 saniye sonrasında yaklaşık 4 polisin yanlış olmasın Özlem'den dinlemek daha doğru olur. Senayı sürüklerken görüyor ve lütfen arkadaşım bırakın biz geleceğiz zaten yanınıza. Yani geliriz soru şeye gözaltına da işte ifade vermeye de geliriz diyor. Çünkü sürükle arkadaşını sürüklenirken yerde görmek çok kötü bir şey ve o kızın ben o kadının e, kampüste sessiz megafonumuz da şarjı bitmişti. O fıkırtı yürüyüşünde etrafa haykırmasını hadi serginize gelin işte Tüm akademisyenlerimizi, akademisyen nöbetinden sonra bu bugün programımızda sergi var. Haberiniz yoksa biz sergi açtık, sergiye gelin derken en önde gidip herkese böyle o sesini yırtarcasına, boğazını, bağırışını biliyorum. Bunlar beni hep çok etkileyen şeyler. Emek veren bir insanın bu şekilde cezalandırılmasını içine sindiremiyorsun. Sindiremiyorum. Ve çok e, şey grafik bir sahne tabii gözümüzde canlandırabiliyoruz az çok değil mi? Çok acıklı. Ee, son olarak bir şey soracağım. Sergün, e, sergi de siz bir kalabalıktınız. Sizin arkanızda duran bir kalabalık vardı ve malum karşınızda duran bir kalabalık var. Bunlar dahilinde seni en çok mutlu eden ve üzen ne oldu? Sen de lütfen üzenle başla, mutlu olanla bitirelim. Evet. Benimki <gülüyor> çok, çok kötü oldu. Çok duygusal oldu. Evet. Ee, o zaman üzen zaten daha kısa da sürer hem ee, bu arkadaşlarımın içeri alınırken ki görüntülerini gördüğüm an oldu çünkü ben uzaktaydım onlara göre ve o an orada değildim ama o an oradaydım içten olarak ama o an fizikken orada değildim ve onu görmek beni çok üzdü o yargılanma biçimlerini görmek polis şiddetini nasıl yaşadıklarını hissetmek yüreğimde beni çok üzdü gerçekten en mutlu eden anı böyle bir geçiş yapıp bir anda modları değiştirmek istiyorum en mutlu denem beni aslında iki an var. Birisi sergiden olsun, birisi eylemlilikten olsun. Eylemlilik sürecinde kar yağmıştı bir gün. Aslında iki gün falan o karın birikincisi sürdü ve o gün kampüste çok işi vardı. Biraz da karın etkisiyle eylem, şey, direniş çadırında altı kalabalık da güzeldi. Kardan kayyum yapmıştık fotoğraflarını falan görmüşsünüzdür. Evet ne? sonra da eridi gitti. Eridi. <gülüyor> İnşallah Melih da istifa eder ve eriyip gitmiş olur bir yer diye. Artık kendi kendine istifa edecek durumda değil o zaten. Kendi bitirdi ben öyle görüyorum. Evet, bir yerde. Artık evet. birileri zaten onun iplerini kontrol ediyor. Aynen. Master of Puppets. Evet Master of Puppets şey de çok iyiydi bu arada. Kim yaptıysa emeğine sağlık. Selamlar ona. buradan ona da. Evet. Kim her kimse. <gülüyor> ee, ne diyecektim? Evet Kayum. Adam yaptığınız zaman, kardan kayyumu daha doğrusu, yanlış ifade oldu, Ben benim yanımda şey vardı o gün, işte belki atölye yaparız, belki bir şey yaparız diye yanımda şey taşıyordum. kilden yaptığım malzemeleri taşıyordum. Hatta bu kutunun içinde böyle yanımda sana göstereyim. Burada böyle seramik boncuklar vardı ve ipler var işte deriden, elyaf, şeyden, elyaf diyorum, süetten falan. Sony Swift'mi falan duyarları da var bu arada tabii aralarda Sony mi? Sony Sony hepsi Sony. <gülüyor> vegan arkadaşlara selamlar. Onlara da selam. Herkese, Herkese selam. selam Alayına selam. <gülüyor> Bahçelinin bir şey var ya alayınızı selamlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve böyle arada soruyorlar tabii hani yemek vegan mı falan diye. Oradan oraya bir gönderme yaptım çünkü. Şey e, ne diyecektim? Gözlerini ve burnunu ağzını ben bunlardan taktım, boncuklardan taktım. Bir şekilde biri orada kulağını baya güzel kulak işçiliği çalışıyordu falan. Dedim ki sen heykelle mi ilgileniyorsun arkadaşım falan. <gülüyor> orada bir arkadaşlık var çünkü. Tanımıyorum ama gidip konuşuyorum falan. Yok ya çok ilgiliyim sadece dedi. Ben ona hemen numaramı verdim. Ya bir gün hani ben şurada şurada yaşıyorum. Atölyeler var falan. Gelirsen yardımcı olurum dedim. Hani güzel bir Kardan kayyum yaptık. Bu beni çok heyecanlandırmıştı. Ben böyle beraber fotoğraf çekilmek için kardan kayyuma geçtim. Herkes öp öp öp öp sesleri yükseldi. <gülüyor> Biri diyor ki oradan öpme ya falan yapıyor böyle. <gülüyor> Evlat olsa sevinmez. <gülüyor> <Aynen>. Öpme. <gülüyor> ben öperken böyle fotoğraf çekildim falan. Hani bir yandan lgbtyi bayrakları var. Gökkuşa bayrakları her yerde. Bir buydu. İkincisi de bizim serginin ilk günü yaptığımız fıkır fıkır yürüyüşü, fıkırtı yürüyüşü. Sena'ların yine fikri Hazarların ve Güzel, çok güzel bir fikir. Tüm böyle her yönelimden, her cinsi yetkinliğinden insanı çağırdığımız, tüm akademisyenleri çağırdığımız bir şeydi. Fıkır Volk. Fıkır Volk, evet. fikir Volk. Ve o çok güzel geçmişti. Biz e, şeyimiz bile vardı, maskot çilek kız vardı. Ömer'di içindeki de. Ömer kusura bakma, <gülüyor> seni ifşa ettim burada. Ömer'i e de konuk aldım. Evet. <gülüyor> Sorun olmayacaktır. Ve böyle şey, yukarı çıktık e, şeye, güney meydandan kapıya. tabii ki dışarı çıkamıyoruz ama dışarıda turnikelerde biz, biz son ses kelepçe açmışız. Sevene kelepçe vurulamaz <gülüyor> modunda. Buradan telif yemeden <gülüyor> dönüyorum ve onları da içeri girin falan yapıyoruz. Polisler bir sürü sonra çünkü şey yaptı hissettiler. Biz orada dans ederek eğlendiğimizi sürdürüyoruz. Ama Hande Yener de kendi LGBT'yi ikonu olarak bir ara öne çıkardı galiba. Pazarladı diyeceğim. Evet. Sanatçı aslında. O yüzden telif atacağını düşünmüyorum. <gülüyor> Ona da selam Sonrası. Selam olsun. Bol bol evet. selam gönderdik. <gülüyor> Onlarla içeri yürüdüğümüz ve fıkır volk gerçekleştirdiğimiz an o böyle megafonumuz bile yoktu ama birer şeyle JBL ses kutuları box şeyleriyle işte bombalarıyla taşıdığımız ve hani etrafa müzik yayarak tüm kampüsü gezdiğimiz, tüm sergiyi gezdiğimiz, bir yandan da boğaz sergiden canlı yayını sürdürdüğümüz bir yürüyüştü. Çok zevkli bir yürüyüştü. Beni en çok boğazçını hissettiren anlardan biriydi diyeyim. Çok güzeldi çok güzel ya çok hoşuma gitti bize duyguseli yaşattın biz bu kaydı bu arada diğer kayıtların aksine beraber çekiyoruz Esra ile şu anda karşımda oturuyor gösterdiği ipliklerini kutusundan eline alıp elini kaldırıyor hepsini canlı olarak görüyorum ve gözündeki yaşları görüyorum beni de çok müteessir ettin Tabii ki bir kayıtta da daha söyledim ee, biz sizden özür dileriz yani siz genellikle böyle duygusal şeyler söyleyince diyorsunuz ki ya özür dilerim seni üzdüm evet. ama öyle değil ben kendim adına toplum adına özür dilerim nasıl böyle bir şeye izin verdik bunu hala anlayamıyorum Boğaziçi Üniversitesi'ni bir yandan da ele geçirme diyeceğim Çünkü artık böyle büyük kelimeler kullanıyoruz olan da bu farklı görmüyorum ele geçirme çabalarının bu kadar hızlanmış olması bana bu toplumun izin veremeyeceği bir şey gibi geliyor bir yandan ama dediğin gibi o toplum beni politize etti siz yaptınız bunu dedin ya o evet. bir bir soruyu o şekilde cevapladın. Ee, bu az içine neden sıra gelmesindi? Tabii ki gelecekti. Birçok şey oldu, bitti ve sıra buna da geldi. Umarım kaybettiklerimizi geri alırız diyorum. Seninle birlikte bu Mümayla yayınımızı kapatırken işte doğudan alıntı var ya sanat kalın. Evet. Böyle 3, 2, 1 deyip onu söyleyip evet. programı evet. kapatalım mı? <gülüyor> evet, evet, evet. Evet. <gülüyor> şey diyelim, sanat kalın, hoşça kalın diyelim tamam, tamam mı? 3, 2, 1. Sanat, sanat kalın, kalın, hoşça kalın. Neden? Neden? Neden?